sen aldim ama ba'd fe anna astaqal hadith kitabullah wa al hadi hadi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi'n nar dehl kardesler şeyhül muhammed ibnu abdülvehabın kıymetli pek değerli kitabut tevhid adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Müellif Rahi bu hafta bizlere zikretmiş olduğu bab, babun Kavûlullah Teala ve minen Nasi menyatta menyatta min doni Allah andadan yipu yipu onum kehup Allah. Müellif bu bab ve bu babtan sonraki birkaç babta bizlere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 bu ibadetlerden bir tanesi Allah'tan başkasına, Allah'tan gayrına veyahut da Allah'la birlikte başkasına yapıldığında, tevcih edildiğinde yöneltildiğinde sahibi şirke düşmekte ve müşrik olmaktadır. Bu haftaki kalbi ibadettiğimiz <gülüyor> muhabbet, sevgi, sevmek,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 Muhabbetle ilgili diyorlar. Hiyel ubudiyye. Ubudiyetin kendisidir. Taqtadî kemâlezzulli vel khudû. Tam manasıyla, tam anlamıyla khudû içinde, boyun bükerek, zillet içinde ne yapmayı gerektirir? Durmayı gerektirir. allah Teala'ya karşı ibadet etmeyi gerektirir. Ve kemâlet ta'a. Tam anlamıyla itaat etmeyi gerektirir. Ve takdim alal gâir. Her zaman başkasına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 bulunmak ve temalatta tam anlamıyla mükemmel bir şekilde itaat etmek ve takdim al al her şeyden önce Allah Teala ne yapmak önce getirmek öne sunmak. <gülüyor> Aleykumselam. Zaten arkadaşlar diyorlar ki ilimehli Arapçada elihe ilaheten ne demek elihe ilaheten yani ibadet etmek. Allah Teala'ya mabut kılmak, ibadeti ona has kılmak, hak edenin onu olduğunu görmek. Elihe ilaheten. bunun kökünde, bunun aslında diyorlar ki, khazaa mahabbatan ve zullan ve Bunun manasının içinde Allah Teala'ya yahut ilah edindiği kimseye onu tazim ederek, onu yücelterek, boyun bükerek zillet içinde onan yapmak ibadet etmek itaat etmek Anladığınız üzere arkadaşlar yani ibadetin aslında ne yapmakta? Allahu Teala'yı sevmek ve Allahu Teala'ya bağlı olarak da Resulünü sevmek bu yatında. Daha sonra birkaç tane de şiir okuyacağız size Arap şiirlerinden.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 yani bir endat sahibi, Allah'a eşler koşanlar. Ayette ne diyor Allah Teala Bakara suresinde? Eminen nesi? Men yettaqidimin dun illa enda'den. Allah'tan insanlardan bazıları vardı ki Allah'tan gayrı Allah ile birlikte neler edilmişlerdir? Nitler. Ona eşler koşmuşlardır. Bunlar, bu insanlar Allah'a eş koştukları bu nit olarak tayin ettikleri bu ilahları ne yaparlar? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ <gülüyor> اللّٰهِ Allah'ı sever gibi, Allah'ı severcesine, Allah'ı nasıl seviyorlarsa Allah sevdikleri gibi bu ilahları da ne yaparlar? Bu eşleri, Allah'a nit olarak koştukları şeyleri, severler. Zaten onlara yaptıkları müşriklerin, Allah ile beraber ibadet ettikleri o putlar, o ilahlar, o ilahlar yaptıkları ibadetlerin tümünün aslında ne var arkadaşlar? Mahbet. Onlara duydukları bir sevgi, bir mahabbet var. Yoksa bu ibadete, bu zorluğa, bu meşakkete insan ne yapamaz? Katlanamaz. Bugün de var insanlar kalkıp diyar diyar dolaşıyorlar, şehir şehir dolaşıyorlar, türbelere gidiyorlar. Etrafında ne için? Tavak etmek için. Kapısının eşiğine secde etmek için. Gidip orada kurban kesmek için. Sıraya giriyorlar, kuyruğa giriyorlar. Meşakkatli yolculuğa katlanıyorlar. Bunların hepsinin altında ne yatıyor arkadaşlar? Kalpte besledikleri, ibadet derecesine ulaştırdıkları bir muhabbet, sevgi yatıyor. İbadetin bir de arkadaşlar, <gülüyor> sevginin bir de, muhabbetin bir de, ibadet olmayan çeşidi var. Bu bakımıyla da muhabbet üç ayrıldı arkadaşlar. Muhabbet üç ayrıldı Birincisi insanın fıtratı gereği duyduğu ne? Sevgi ve muhabbet. Yani insan güzel şeyi sever. Fıtratı gereği mesela Aleyhisselatü vesselam diyor ki "Hubbu ila min dunyakum at-tibb." Yani dünyanızdan bu dünyadan bana güzellik olarak neler sevdirildi? Güzel koku ve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 Mahabbet de budur arkadaşlar. Dediğimiz gibi allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ İnsanlardan bazıları vardır ki <coughs> Allah'la birlikte nidler, eşler edinirler. يُحِبُّونَهُمْ Ve bu edindikleri eşleri allah Teala'ya edindikleri eşleri benzerleri, ortakları ne bu يُحِبُّونَهُمْ Onları severler. Kehubbillah. Ne gibi? Allah'ı sevdikleri gibi. Çünkü müşriklerde Allah sevgisi de var. Öyle değil mi arkadaşlar? Müşriklerde Allah sevgisi de var. Buna binaen Allah-u Teala'ya da ibadet ediyorlar. Allah-u Teala'ya yakınlaşmak istiyorlar. allah Teala'ya ulaşmak istiyorlar. Onun rızasına nail olmak istiyorlar. Ve sevgide Allah-u Teala'ya diğer ibadetlerin diğer türlerinde ortak koştukları gibi şirk koştukları gibi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 Ama Allah'ın ayetinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler ise tevhid sahibi olanlar ise imanı gerçek manada kalplerine yerleştirenler ise nedir onlar? وَالَّذ۪ينَ amenu اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Onların sevgileri kimedir? Allah'a'dır. Onlar daha çok kimi severler? Allah'ı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 Ve sadıkların sadık olmalarının, sadakatlerinin bir alameti, bir göstergesi de ibadeti yalnızca Allah Teala'ya has kılarlar. İbadeti yalnızca Allah Teala'ya has kılarlar. Bu sevginin bir neyidir arkadaşlar, semeresidir, meyvasıdır. <gülüyor> Diyor ki şiirde: "لو كان sadık صادقا"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 Şayet diyor sevdiğim kimse beni su içmekten alıkoysa, vaman lau neha, vaman lau an anhubbihi, sevdiğim kimse sevgisini kullanarak beni diyor alıkoysa, anil mai su içmemden diyor beni alıkoysa, atsan lem esrabi. Ve ne Susuzluktan kurumuş olsun daklarm, lem esrabi. Ne yapmam? İçmem.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 Ve bununla birlikte mahabbetin de sağlık olduğunun alameti olarak salih amellerde bulunmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah Teala'nın Allahu Teala'yı sevmenin bir alameti ney? Peygamber, Peygamber, Peygamber, tabi olma. Evet. "Kulün kuntu, kulün kuntu tuhbuunallah". De ki, ey Muhammed de ki o insanlara o metine. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ Allah'a. اللّٰهَ Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ediyorsanız, sevdiğinizi söylüyorsanız kalbinizde ona mahabbet beslediğinizi söylüyorsanız فَاتَّبِعُونِي de ki ne de? فَاتَّبِعُونِي bana edin. ittiba edin. bana tabi olun فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ allah Teala da bunun üzerine sizi ne yapsın? sevsin فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ öncesinde söyledim ya, "ليس الشأن Önemli olan senin sevmen değil. Allah Teala'nın seni sevmen değil önemli olan. Önemli olan ne? Allah Teala'nın seni sevmesi. Sevmesi. Yani senin Allah Teala'nın seni o kadar önemli değil. Ve alemler diyorlar ki, seni Allah Teala'nın Allah Teala'nın seni sevmesini istiyorsan muhabbetini Allah Teala'ya olan sevgini gözden geçir." On da sadık mısın? On da sadakat sahibi misin, değil misin? Bunu bir ne yap? Tap. Evet. Şayet sadık sen bil ki Allah Teala seni ne yapacak? <gülüyor> Sevecek. Ve Allah Teala seni severse seni bütün hayra muvaffak kılacaktır. <gülüyor> Al bir tanesi Kulun Allah'ın muhabbetini kazanmasına sebep olacak 10 tane madde sayıyor. Bunları da sizlerle paylaşalım. Yani insan Allah Teala'nın muhabbetine, sevgisine nasıl nail olur? Neler yapmalı ki? Allah Teala'ya neler sunmalı ki bu fazilete, bu üstüne erebilsin? Bu çok önemli arkadaşlar.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 Eğer قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا eğer قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا Namaza kalktıklarında tembel olarak, üşengeç olarak kalkarlar. يُرَعُونَ <gülüyor> النَّاسِ <gülüyor> Ve insanlara gösteriş için yaparlar. Üçüncü özellikleri وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا <gülüyor> Allah'ı ancak çok az zikrederler. Yani bir insan...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 ben onun sevgisine nail olabilmek için onun kelamını okuma konusunda başarısızım, tembelim, gevşeyim diyerek sürekli uzunca düşünmeli. İkincisi, اَتَّقَرُّبُ اِلَى Teala تَعَالَى بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ faraid. Farz namazlardan sonra Allah-u Teala'ya nafilelerle yahut farzlardan sonra genel manada allah Teala'ya nafilelerle ne yapmak? Yaklaşmak, hızlı olur kul. Sen düşün, seviyorsun birisini. Sevdiğin kimseye sürekli ne yapmaya çalışırsın? Farklı. Yaklaşmaya çalışırsın. Onun yakınında olmaya çalışırsın. Sevgisine nail olmaya çalışırsın. Bunun da bir alametini arkadaşlar, farz ibadetlerden sonra gelen, nafilelere verilen önem. Ramazan orucu geçmiş. 29 gün, 30 gün oruç tutmuş. Yorulmuş, sabretmiş. Allah-u Teala senden bir şey daha istiyor. Senin Sevdiğin allah Teala, sevdiğini iddia ettin allah Teala sana diyor ki peygamberi aracılığıyla kim Ramazan'dan sonra şevval ayında altı gün oruç tutarsa, Ramazan'ın peşinden altı gün oruç tutarsa sanki bütün seneyi ne yapmıştır? Oruçlu, geçirmiş. Oruçlu geçirmiştir. Oruçlu geçirmiş gibi olmuştur. Şimdi senin sevdiğini iddia ettiğin allah Teala senden bunu istiyor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 göstergesi bu. الثالث üçüncü devamu zikri ala ala kulli hal bil lisan ve kalb ve amel. Her halde, her durumda dil ile kalp ile ve amelle Allahu Teala'ya ne yapmak? Zikretmek, anmak. Zikir çok önemli. Kalpler bi zikrillah tatmainnul kulub. Kader Allah zikretmekle tatmin huzur olur. Sabah akşam zikirleri, eve giriş zikri, camiye giriş zikri, camiden çıkış zikri. Bakın hayatımızın her anı, her adımında Allah Teala'ya ne var bir zikir var, anma var. Kalbimizde zikir. Allah Teala'yı tazim etmek, yüceltmek, kalbimizde ona muhabbet beslemek. <gülüyor> Ama sen gafilsen, Allah Teala seni mahrum ettiyse ne sabah zikirlerini yaparsın, ne akşam zikirlerini yaparsın. Ne camiye girerken okunacak zikri ezberleme konusunda bir hemmin içinde bir böyle bir istek vardır. Neden çünkü sen gafilsin. Neden çünkü sen Allah Teala seni mahrum etmiş. Münafıklar bile Allah Teala onlardan bahsederken ne diyor? La yazkurun Allah'ı illa qalila. Onlar Allah onlar Allah Teala'yı ancak nasıl anarlar? Az anarlar. Şöyle kendine bak. Allah'ı nasıl anıyorsun? Az mı anıyorsun, çok mu anıyorsun? Er-rabi itharu mahabbe ala mahabbika ind galabat hava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 kendi nefsinin tercih ettiği, istediği, sevdiği şeyi tercih ediyorsan bu neyin alameti? Allah-u Teala'ya karşı sevginde samimi olmadığının neyin? Bir alameti. Ya ama ne yapalım? Dünya bunu gerektiriyor. Bu, bu yaşam tarzı bunu gerektiriyor. Bu böyle olmalı. Bu çağda da böyle. Allah affetsin demek bunların hepsi arkadaşlar gafletin önünü. El-Khamis mutalaatul kalbi li esmaihi ve sıfatihi ve muşahedetuhâ ve fi fî riâdi hâzîl ma'rifeti ve Kalb ile arkadaşlar allah Teala'nın isim ve sıfatlarını yapmak? Müşahede etmek. Bunu hiçbir zaman akıldan, kalpten çıkarmamak. Allahu Teala'nın semî' Her zaman işittiğini bilmek. Basir, her şeyi gördüğünü bilmek. Her şeyi işittiğini, her şeyi gördüğünü bilmek. Alel-arşistevâ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 vermiş olduğu nimetlerini sana bulunduğu ihsanı, iyilikleri sürekli ne yapmak hatırlamak anmak göz önünde bulunmak kanı kanaatkar olmak arkadaşlar rivayetlerde de bu şekilde geliyor zaten kanaatkar olmak arkadaşlar çok büyük bir nimettir çok büyük bir yani fazilettir ancak her şey şikayet eden her şeyden her halinde ve her durumunda sıkıntı halinde <gülüyor> olduğunu ifade eden kimse arkadaşlar mahrumdur. İnsan biraz ne olmalı? Kanaatkâr olmalı. Sabracak. Allah bana bunu vermiş. Allah da bana bunu takdir etmiş. Allah'a hamd olsun. Bu nimetler az değil, çok. Rabbime binlerce hamd olsun diyebilmeli. Bu da o sevginin bir göstergesi, alamet. Estağfirullah وَهُوَ اَعْجَبُهَا diyor. Tannele Aslan bu İbnül Kayyim El-Cevziye'nin sözleri. En diyor hoş olanı ise diyor muhabbet muhabbette samimi olmanın göstergesinin en hoş olanı ise diyor. اِنْكِسَارُ kalbi بَيْنَ يَدَيْهِ allah Teala'nın önünde allah Teala'nın huzurunda sürekli kalbinin ne olması ona muhtaç münkesir zillet içinde olması. Kendini bu şekilde hissetme. Ben Allah'ın katında neyim ki? Ben Allah'a muhtacım. Benim yaptığım ibadetlerin hiçbirini aslında Allah muhtaç değil. Benim bunlara ihtiyacım var. Sürekli kalp ile bunları ne yapmalı arkadaşlar? Anmalı, hatırla tutmalı. الثامin el halvetu vakten nuzul el ilahi ve tilavetu ثُمَّ خَتْمُ ذَٰلِكَ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَ Allah Teala'nın yeryüzünün semasına indiği o mübarek vakitte halvete çekilmek. Ne demek? Evin bir köşesine, mescidin bir köşesine çekilerek, Kur'an tilavetiyle, namazla meşgul olmak ve o vaktin son demlerini, son dakikalarını da istiğfar ve tövbe ile ne bitirmek, taşlandırmak. Bu bir alamet arkadaşlar. Sevgide samimi olmanın alameti. Allah'ın sevgisine nail olmak istiyorsan çok programlı güzel bu on şeye dikkat edeceksin. On maddeye. <gülüyor> التاسع مجالسة المحبين السادقين Sevgilerinde samimi olan sadık kimselerle oturup kalkmak. Onlarla beraber oturmak. Aşir Muba'adetu kulli, muba kulli sebebin yehulu beynel kalbi ve beynel Allah'ı Azza ve Celle Senin ne? Kalbin ile Allah'ın arasına girip engel olacak her şeyden yüz çevirip kaçmam uzaklaşmak biliyorsun kalbin o şeyle sen meşgul olduğun zaman kalbin ne yapıyor? Kararıyor. Kalbine nokta konulduğunu hissediyorsun. İmanının azaldığını hissediyorsun.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 Deki, ki şayet babalarınız ve ebnâukum çocuklarınız ve ikvanukum kardeşleriniz ve ezvâcukum eşleriniz ve aşiretukum kavileniz, akrabalarınız ve emvâlu nuk taraftumûha kazanmış olduğunuz mallarınız Va ticaretun takşavne kesadaha kötü gitmesinden, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz. Ve mesakinu tardavlaha hoşunuza giden evleriniz, barklarınız. Ahabba ileykum minallahi ve resulih. Şayet bu sayılanların her biri sizleri Allah'tan ve Resulünden daha sevimliyse, bunları Allah'tan ve Resulünden daha çok seviyorsanız herkes diyebilir. Ben sevmiyorum. Ben Allah ve Resulü daha çok seviyorum. Ama iş pratik döküldüğü zaman, döküldüğü zaman para kazanma korkusu girince bir de bakıyorsunuz Allah'ın sevdiği şeyi bırakıyor. Kendi nefsinin, şeytanın sevdiği şeyi tercih ediyor. <gülüyor> i̇ş güzel evde oturmaya gelince o yolda para kazanmaya gelince Allah Teala'nın istediği, sevdiği şeyleri bir kenara çekip hemen ne yapıyor? Kendi nefsinin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 Sen de onu sevdiğini iddia ediyorsun. Biz deminden okuduk şey. Değil mi? Dedik, Seven sevdiğine ne yapar muhakkak? İtaat eder. Resulü sana bir şey emretmiş. Sakalımı uzat demiş. Aleyhissalatü Vesselam. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Sen eğer seviyorsan, sevdiğini iddia ediyorsan, sevginle samimiysen, senin artık ne olmalı? Gözün artık hiçbir şeyi görmemeli.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 Hatta yetiyallahu bi emri. Allah bu konuda emir verinceye dek bekleyin de görün. Dikkat etmeli arkadaşlar kişi, insan Kişi kendine çeki düzen verme. <gülüyor> bu ayetin kendilerine hicret etmeleri emrolunan ama buna rağmen bahane olarak babalarını, çocuklarını, kardeşlerini, ailelerini, ticaretlerini, mallarını, evlerini bahane olarak gösteren ve bu sebeple hicretten geri kalan insanlar için indi söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devamlı müellif rahimahullah bizlere Enes ibn-i Malik'in rivayet etmiş olduğu zikrediyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbe ileyhi min veledihi ve validihi vel nasi ecma'in müellif burada bize Allah sevgisiyle birlikte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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl sevmek? Sadece sevmek mi? Nasıl sevmek? Evet, hadi sene diyor. Çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe insan kemali imanını yapmaz. Ermez. Arkadaşlar. Yüce Allah la yu'minu ahdukum sizden mirasını yapmaz? iman etmiş olmaz nasıl bir iman bu arkadaşlar Kamil iman tabi yani eğer bir kimse kalbinde hiç peygambere sevgi beslemiyorsa bunun kişi yani iman yok bunun o ayrı bir şey burada bahsedilen kim Allah ﷺ seviyor ancak çocuğunu anasını babasını bazı insanları daha çok seviyor Diyor Allah ﷻ la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabde ilayhi bin veledihi, çocuğundan ve validihi, babasından, anasından babasından, ve nasıl ecmain ve insanlardan daha sevimli olmadıkça ben o kimseye, o kimse ne yapmış olmaz, iman etmiş olmaz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün elinden tutuyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutuyor bu olay Buhari'de nakl olunmakta Diyor ki, ya Rasulullah diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, "La anta ahabu ille min kulli şey illa min nefsim." Ee Allah Rasul, sen bana nefsim hariç kendim hariç her şeyden daha sevmiş. Ey ya Allah Rasul'u diyor. Ömer Radıyallahu Anhı. Bunu açık açık söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, "Fakale vellevi nefsibi edhi. Nefsim elinde yemin elinde olana yemin olsun." Hatta اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ Yani diyor sen, ben sana daha sevimli olunca dek bu olmaz. Yani iman olmaz. Hayatında yani kendinden de çok seveceksin beni ey Ömer. Allah'a yemin olsun ki bunu gerçekleştirmen lazım. Diyor Ömer'e. Ömer radıyallahu diyor ki, فَاِنَّكَ الْآنَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِكَ Evet diyor, şu anda ey Allah'ın Resulü sen, bana, bana, nefsimden, kendimden daha sevimlisin. Ey Allah'ın Resulü. Aleyhissalatü Vesselam ne diyor? <gülüyor> el ya Ömer. Şimdi, şimdi, şimdi oldu. Şimdi oldu ya Ömer. Bizler arkadaşlar Allahu Teala'yı seveceğiz. Onu sevdiğimiz gibi kimseyi ne Sevmeyiz. Ona beslemiş olduğumuz sevgiden tazim doğmalı. Ona karşı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 Onlara besledikleri muhabbetten, sevgiden dolayı bu saymış olduğumuz şekle ve duruma giren birçok insan var ve biz bunları kendi gözümüzle ne yaptık? Gördük. Ve böylece onlar bu kimseler ne yapmakta arkadaşlar? Sevgide, muhabbette şirk koşmakta, şirke düşmekte. Yani onlar zannediyor ki sadece ibadet namaz, secde. Arkadaşlar ibadetin aslı temeli ney? sevgi. Sen o kabirdekine dönüp yalvarıp o seslenerek münacat etmen o kabirdeye sana öyle sevgi göstermenden kaynaklanmakta ki onun temeli onun üzerine artık ne yapıyorsun? O saymış olduğumuz ibadetleri bina ediyorsun, ibadetleri inşa ediyorsun. Bizler Allah razı olu vesselam'ı neden severiz arkadaşlar? Bir, Allah Teala onu sevdiği için, Allah Teala Resulü'nü sevdiği için, Allah Teala Resulü'nü halil sevgili edindiği için, onu çok sevdiği için bizler de Resulü'nü ne yaparız? severiz. İlk olarak bunun için seviyoruz. İkinci olarak Allah Teala bize ne yapmakta onun Resulü'nü sevmemizi ve ona itaat etmemizi emretmekte allah Teala bize bunu emrettiği için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i severiz. Üz. Niye severiz Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı? Çünkü Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam bizlere öyle bir iyilik yapmıştır ki, öyle bir iyilikte bulunmuştur ki o iyiliğin bir eşi benzeri yoktur. Bu, o iyilik gibi bize başka bir iyilik yapabilecek onun gibi başka bir kimse yoktur. Nedir o iyilik arkadaşlar?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 hafiftan al-lisan, sekilatan fi'l mizan, habibatan ila'r rahman demiş. Ki, iki tane kelime var. Ey ümmetin, ey insanlar. Dilde çok hafif, terazide o kadar. Afir. Yani sana bu iyiliği yapan yapabilecek olan başka bir insan var mı dünyada arkadaşlar? Subhanallahi ve bihamdihi. iki kelime terazide o kadar ağır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu iyiliği yapıp, sana bunu göstermeseydi sen terazinde bu ağırlığı ne kıyamette, ahirette? Bulamayacaktın. Bomboş olacaktın. Yani bu müsadesi ki birisi bak falanca yerde şöyle bir karlı iş var. o, ona öyle teşekkür edersin ki Allah razı olsun, sağ olsun. Onu o kadar çok seversin değil mi? Ve ki onu yeni tanımış olsan bile sana böyle öyle faydası dokunduğu için belki uzun yıllardan beri tanıdığın insanlardan daha çok bir bakarsın kalp. Çünkü kalp senin elinde olmayan bir şey. Böyle kalp böyle sürekli ne yapan? eden, değişen. Değil mi? Bakmışsın o adamı o kadar çok sevmişsin. Ben kalbinde artık ona böyle bir muhabbet beslersin. O adam sana ne yaptı? Ufak bir fayda gösterdi, yol gösterdi. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin ebedi saadetin olan, ahiret mutluluğundan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 اَشَّوْقُ اِلٰى رُؤْيَتِهِ Onu görme ne yapmak? İstiyaksın. İçtiyak duymak, istek duymak, hasret, et, hasret olmak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İmam Nuslim'in sahihinde rivayet etmiş oldu hadise. مِنْ اَشَدْ اُمَّتِي li حُبَّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِ Ümmetimden, sevgi bakımından beni en çok sevenler kimlerdir? Onlar da diyor, onlar ki nasun yekunu badi, benden sonra gelen insanlardır. Yani sevgide en çok seven. seven, muhabbeti zirvede olan, benden sonra gelecek olan insanlardır diyor. Yavdu ahdum lauraani bi ahlih Onlardan birisi ne var? Malının da, canının da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 İkincisi nedir arkadaşlar bu sevgilinin alametinin, alametlerinden bir tanesi? İkincisi de arkadaşlar Allah-u Teala'nın Resulü'nün Allah-u Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği emirlere vakit kaybetmeden ne yapacak? Yönelecek. Aleyhisselatü vesselam hutbede bir adam caminin içinde yürüyor. Adama diyor otur. Dışarıda da bir sahabe geliyor yürürken caminin dışında. Otur deyince lak olduğu yere bu sahabe oturuyor. Diyorlar niye oturdun? Diyor ki yani aleyhissalatü vesselam otur dedi oturdum. Düşünebiliyor musunuz itaat? Aleyhissalatü kadınları görüyor. Erkeklerle birlikte böyle yol, yolu ortak kullanıyorlar. Diyor ki sizin yeriniz burası değil diyor. Duvar kenarından yani yol kenarından yürüyün. Sadece bu kadar diyor aleyhissalatü Duvar kenarından, yol kenarından yürüyün. Kadınlar diyor ki ravi aleyhissalatü vesselamın o sözünden sonra... Kenardan diyor. Öyle yürür oldular ki duvara sürtüne sürtüne gider oldular. Elbiseleri duvarlara böyle sürtünüyordu. Aleyhisselatü vesselam emre diyor. O da anında yerine getiriyor. Bir tanesi cuma namazına gelmiş. 2 rekat namaz kılmadan oturuyor diyor ki kalk iki rekat namaz kıl. Ondan sonra otur. Demiyor sonra kılarız. Bir dahaki cuma kılarız. Tam öğrendik. Hemen anında itaat. Aleyhisselatü vesselam namazdayken bir tanesini çağırıyor. O namazla diye gelmiyor.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 Allahü Teala Selam sana emretmiş, yap demiş. Sevginin bir gösterkesi de budur arkadaşlar. Tam anlamıyla onun sünnetine ne olacaksın? Amin. Teslim olacaksın. Teslim. Oma kana li mu'minin, valla li mu'mine, ıda qadallah ve rasulu emren. Mümin ve mümine olsun. Allah ve Rasulü bir emir buyurduğu zaman onlar için o konuda artık bir ne yoktur. Oma kana lahum min emir min khiera. Onlar artık bir seçme hakkı yok. Otur dedi, otur. Kalk dedi, kalk. Camiye girmeden önce iki reket namaz kıl dedi. İki reket namaz kılacaksın. <gülüyor> Dört, el-iktifa bir sünneti Onun sünnetiyle eğitilmek. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın sevmenin bir alamette bulur arkadaşlar. Bidatlere öğrenmeyeceksin. Var şimdi tasavvuf erbabı. Ellerinde böyle kocaman tesbihleri almışlar. Toplanıyorlar halkalar halinde. Tamam mı? şunlarda, Kandillerde, şunlarda, bunlarda. Topluca böyle zikir çekerek, zıplayarak, hoplayarak Allah zikrediyorlar. Bunlar kimler, kim, bunlar kimler arkadaşlar? Peygamberin sünnetine yetinmeyen insanlar. Sünnetiyle yetinmeyen insanlar. Onlara yetmemiş sünnet. Peygamberin getirdiği zikir yetmemiş. Doymamışlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Fazla şeyler üzerine katarak yeni şeyler yapmaya çalışıyorlar. Beşincisi, onun sünnetini müdafaa edeceksin, savunacaksın, neşe edeceksin, davet edeceksin. Altıncısı neşre vereceksin. İnsanlara davet edeceksin, yereceksin. Yedincisi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salat, salam getireceksin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bunlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin alametleri. Ve allek devamla bizlere <gülüyor> İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş zikrediyor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 Öyle namaz buluyor ki paldur küldür böyle. Bir an önce bitse, bitireyim de ne yapayım? Selam vereyim de kutlayayım. Oruç. Oruca yaklaşmak istemiyor. Ya tuttuk işte bu sene 29 gün Ramazan orucu tuttuk. Gece namazı of şimdi ona kim kalkacak? Sabah akşam zikirleri ya şimdi husnum husnum'u kim cebinden çıkaracak? Evinden alacak da raftan alacak da eline alacak zikir çekecek. Cemaatle namazına gitmek. Ya bir sürü bahaneler ya zaten sarımsak yemiştik sanki yemeğin içinde vardı. Ya yemek zaten koyulmuş. Ya işte haber bahaneler arayarak itaatlerden ne yapmamak? Allah-u ya itaat etmekten zevk almamak. Zevk ile yapmamak bunu. Neden? Çünkü imanın halavetini, tadını Allah ona ne yapmamış? Henüz nasip etmemiş. Ve tahammülül meşak. Meşakkatli olan şeyleri ne yapmak? Tahammül etmek. Ve îthâr-u ala alâ ağrâdi bütün bunları ibadetleri ve meşakkatleri dünyanın, dünyadaki senin hedeflerinin, dünya nimetlerine tercih etmen. <gülüyor> Bunlardır diyor. وَمَحَبَّتُ عَبْدِ ve terk تَعَتِهِ وَتَرْكِ مَحَالَفَتِهِ Kul ancak Allah-u sever? Allah-u Teala'ya itaat ederek ve ona isyan olan şeyleri terk ederek. Günahlardan uzak durarak sever diyor İmam-ı Eyvü Rahimahullah. Ve kezaliken Resul. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek de bu şekilde olur. Peki nedir arkadaşlar? Bu üç özellik. Kimde olursa, kim bu üç özelliğe sahip olursa imanın tadını alır denilen özellikler nelerdir? İlki bunun. En Allahu ve rasûlu ehabbe ileyhi minmâ sivâhumâ. Allah ve rasûlü ehabbe ileyhi minmâ sivâhumâ. Allah ve رسولü o kimseye her şeyden Allah ve Rasulünün dışındaki her şeyden daha sevgili, sevgili olacak. Allah Teala'yı ve Rasulünü her şeyden daha çok sevgili. sevecek. Eğer seviyorsa bakarsın ki o kimseye ilim talebinde seyahate çıkmış. İlmin meşakkatine tahammül etmiş. Tahammül etmeye devam ediyor. İbadetin zorluğuna aldırmadan ibadete devam ediyor. Yaşadığı çağda, yaşadığı dönemde, yaşadığı toplumda haramlardan kaçınmak zor olsa bile sünnetleri tatbik etmek, peygamberin sünnetlerini yerine getirmek zor olsa bile bakmışsın ki ne yapmış, zorluklara göz gelmiş. Niye? Çünkü imanın halavetini, imanın tadını ne yapıyor? <gülüyor> Hissediyor. İkincisi وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْعُ la يُحِبُّهُ illa lillah. Kişiyi bir kimseyi Allah için sevecek. Allah için sevecek, Allah için bozulacak. Bu en yekra an yعود fi'l küfr ba'de iz enqazahu Allah minhu kema yekra en yukzef fi'n nar. O ki kafir olan kimseyle alakalı. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrardan küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görecek. Bu üç özellik kimde bulunuyorsa arkadaşlar? O kimseye. İmanlım tadını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 ondan önce zikredilen e, hadislerdeki manalarla örtüşüyor diyor kimden bas? Ben habbe filla ve abada filla kim Allah için sever Allah için buz eder ve Allah için dost edinir ve ada Allah için düşmanlık eder ederse fînne ma tunalu velayetullahi işte Allah'ın velayeti Allah'ın velisi olmak ancak diyor ancak bunlarla elde olur. Allah için seveceksin. Allah için bozulacaksın. Devamında diyor ki: "Vallahi cide abdun ta'amel iman, r'in kethurat salatu wa saumu, hatta yakuna k'dalik." Çoğalım. Vallahi cide abdun ta'amel iman, kul imanın tadını almaz. Ancak bunları yerine getirirse, bunları gerçekleştiririz. Allah için seveceksin. Allah için buğdenecek. Velev ki diyor namazı, velev ki orucu çok olsa bile, çokça namaz kılsa, çokça oruç tutsa bile imanın tadına varmaz bunları gerçekleştirme. Fakat <gülüyor> kad sâret âmmetu muâkâti nâs alâ emri Diyor ki İbni Abbas, insanların çoğunun kurmuş olduğu kardeşlik maalesef dünyevi işler üzerine kurulmuştur. Kardeşlikler bunun üzerine kurulmuştur diyor. وَذَٰلِكَ لَا يُجْد۪ي ala اَهْلِهِ şeyen. Bu sebeplerinde kurulan dostluklar bu dostlukları kuran kimselere, sahiplerine hiçbir fayda vermemektedir diyor. İbnu اِبْنُ Ve وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ i̇bn Abbas رَحِمَهُ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ Allah-u Teala'nın Fakara Suresi'ndeki 166. ayet <gülüyor> allah şöyle buyuruyor ayette <gülüyor>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 Evet, okuyalım dikkat çekilen konuları. dikkat çekilen konular? Bir Bakara Suresinin 165. ayetinin konuya dair tefsiri, Tevbe Suresinin 24. ayetinin konuya dair tefsiri, evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini candan da aileden de maldan da önce tutmanın gereği. Evet, bunun alametini alametlerini söyledik. Herkes bunları aklından gözünün uzundan gözünün önünden geçirsin sürekli, aklının bir köşesine koysun.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 elde etmiş olur. Kalbin Allah'ın dostluk ve himayesini eleştiren dört ameli vardır ki hiç kimse bunlar olmaksızın imanın tadını alamaz. Evet hadiste geçer bu özellikler Allah için Allah'ı ve Resulü'nü ne yapmak? Her şeyden fazla sevmek. Yani Allah'ı ve Resulü her şeyden çok fazla. Her şeyden fazla sevmek. Bu iki, iki oluyor. Üçüncüsü kişinin kardeşini, arkadaşını Allah için sevmesi. Dördüncüsü Dördüncüsü küfre tekrar, döker, tekrar dönmeyi ateşe kadar çirkin ve kırgız. Evet. Sahabinin insanlar arasındaki gerçek durumları <gülüyor> dostlukların ve kardeşliklerin genelde dünya işleri üzerine kurulu olduğuna dair idraki. Evet. Tabi orada Allah'ın velayetine ermekle alakalı olarak i̇bn sözü var burada. O zayıf olarak size söylemiş olduğumuz. O, o kalbi dört özellik ne? kişinin Allah için sevmesi. Kişinin Allah için ne yapması? Boz etmesi. etmesi. Kişinin Allah için dost edinmesi ve Allah için düşmanlık, düşmanlık edinmesi. Evet bu dört özellikle, kalbimiz bu dört özellikle Allah'ın velayetine, veli kulları olmasına nail olunur. Evet. Analarındaki onları bağlayan bütün bağlar da kopmuştur ayetinin tefsiri. Evet. Müşrikler içerisinde Allah'ı çokça sevdiğini izhar eden kimselerin var olduğu. Evet yani müşrikler de ne müşrikler yapıyorlar? Olur.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 sözlerinde haddi yaşarak, amellerinde haddi aşarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yöneltilmemesi gereken ibadetleri ona yapıyorlar. Halbuki bu ibadetlerin tümü ne yapılması lazım. allah Teala'ya yapılması lazım. Evet. Teorbe suresinde zikredilen sekiz şey olan sevgisi dininin üstünde olan kimseyi bekleyen tehdit. Evet. <gülüyor> Kişinin Allah'a onu sevdiği gibi sevdiği bir takım benzerler icat etmesi büyük şirkin ta kendisi. Evet bu büyük şirktir. Yani Allah'ın sever gibi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 ve bizleri Allah tarafından sevilen kullardan eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik, Aşfedun la illa